İbrahim Suresi Bu sure Mekke devrinde inmiş olup 52 ayettir. Hazreti İbrahim ailesinden söz edildiği ve onun yaptığı dua anlatıldığı için bu adı almıştır. Bismillahirrahmanirrahim Elifler Kitabun anzalnahu ileyke li tukhrijan nas min adh-dhulumati ila'n-nuri bi'izni rabbihim ila siratil azizil hamid. Elif lam ra Ey Muhammed bu Rablerinin izniyle insanları karanlıklardan aydınlığa çok güçlü ve övgüye layık olan Allah'ın yoluna çıkarman için, sana indirdiğimiz bir kitaptır. Allahi'l-lezi lehu ma fil semavati ve ma fil ardu, ve veylül lil kafirine min azabin şedid. O Allah ki, göklerde ve yerde ne varsa, hepsi O'nundur. Uğracakları şiddetli bir azaptan dolayı, Vay kafirlerin haline. Alâdinastepbûn ve an sabilillahi ve fi Onlar dünya hayatını ahirete tercih ediyorlar. Allah yolundan alıkoyup, o yolun eğrilmesini istiyorlar. İşte onlar, derin bir sapıklık içindedirler. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ اِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللّٰهُ مَنْ يَشَاءُ ve Yahdi Men Yaşâ Ve Hüvel Azizul Biz her bir peygamberi ancak kendilerine açıkça anlatsın diye kaminin diliyle gönderdik. Allah dilediğini saptırır, dilediğini de doğru yola iletir. O çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا اَنْ اَخْرِجَ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللّٰهِ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ شَكُورٍ ki biz Musa'yı Kavmini karanlıklardan aydınlığa çıkar ve onlara Allah'ın geçmiştekilerin başına gelen olaylı günlerini hatırlat diye mucizelerimizle göndermiştik. İşte bunda çokça sabredip şükreden herkes için nice ibretler vardır.''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 وَف۪ي <Gülüyor> Bir zamanlar Musa kavmine demişti ki, Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani o sizi Firavun soyundan kurtarmıştı. Onlar sizi kötü işkencelere uğratıyorlar, oğullarınızı kesiyorlar, kadınlarınızı sağ bırakıyorlardı. Bunlarda Rabbiniz tarafından büyük bir imtihan vardı. Hani Rabbiniz Ant olsun ki, şükrederseniz sizin için nimetlerimi arttırırım. Nankörlük ederseniz, şüphesiz ki benim azabım çok şiddetlidir, diye bildirmişti. وَقَالَ مُوسَا اِنْ تَكْفُرُوا Yine Musa, siz ve bütün yeryüzündekilerin hepsi nankörlük etseniz, iyi bilin ki Allah müstagnidir, hiçbir şeye muhtaç değildir, övülmeye layıktır demişti. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا aydiyehum fî afvâhihim ve qalû inna kafarnâ bimâ ursiltum bihi ve inna lefî şekki mimâ Sizden önceki Nuh Ad ve Semud kavimleriyle onlardan sonra gelen ve sayılarını Allah'tan başkasının bilmediği kavimlerin haberi size gelmedi mi? Peygamberleri onlara apaçık mucizeler getirmişlerdi. Fakat onlar ellerini ağızlarına götürüp, ''Biz sizin tebliğ etmek üzere gönderildiğiniz şeyleri inkar ediyoruz. Bizi kendisine davet ettiğiniz din hakkında da şüphe ve endişe içindeyiz.'' Dediler. "Bana rüslüm, a fi Allah şekm, fâtir al-ı semaâat ve al-ı arz, yâ dâğum, liyâfır al Onların peygamberleri Göklerin ve yerin yaratıcısı olan Allah hakkında, Herhangi bir şüphe mi var? O sizi, günahlarınızı bağışlamak ve sizi belirli bir zamana kadar ertelemek için imana davet ediyor, dediler. Onlarsa, siz de sadece bizim gibi birer insansınız. Bizi babalarımızın taptıkları şeylerden çevirmek istiyorsunuz. O halde bize apaçık bir delil getirin, dediler. قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنَّنَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عباده وَمَا كَانَ لنا أَن نَّأْتِيَكُم بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ الله وَعَلَى اللّٰهِ فَلْ Peygamberleri onlara demişlerdi ki, Evet, biz de ancak sizin gibi birer insanız. Fakat Allah, kullarından dilediğine peygamberlik ihsan eder. Allah'ın izni olmadan size bir delil getirmemiz bizim için mümkün değildir. Müminler yalnız Allah'a güvensinler. وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللّٰهِ وَقَدَ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى Bize yollarımızı göstermiş olan Allah'a neden güvenmeyelim? Bize yaptığınız eziyetlere, Elbette katlanacağız. Güvenecek olanlar yalnız Allah'a güvensinler. وَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا اَوْ لَتَعُودُنَّ ف۪ي مِلَّتِنَا Faohaa ilayhim Rabbhum lanuhlekannawwaliin, vla nuskinanakumu al-ıd min baghim. Zalikaliman kafamı vahaf wa'id. İnkar edenler peygamberlerine ya sizi memleketimizden çıkaracağız. Veya siz de bizim dinimize döneceksiniz dediler. Rableri de peygamberlere şöyle vahyetti. Biz zalimleri mutlaka helak edeceğiz. Onlardan sonra yerlerine sizi yerleştireceğiz. Bu da huzurumda hesaba durmaktan ve tehdidimden korkanlar içindir. <gülüyor> Peygamberler, Allah'tan zafer istediler ve her bir inatçı zorba helak olup gitti. <gülüyor> Bu helakin ardından da cehennem vardır. Orada kendisine irinli bir su içerilir. Yetecrruhu ve la yakadu ve min kulli O suyu yutmaya çalışır ama Boğazından geçiremez. Kendisine her taraftan ölüm geldiği halde o yine ölemez. Bundan sonra da ağır bir azap vardır. Məsələlərin kafagı Rabbim, bin fi yu'min şey. ذَٰلِكَ هُوَ الضَلَالُ الْبَع۪يدِ Rablerini intihar edenlerin amellerinin hali, fırtınalı bir günde rüzgarın şiddetle savurduğu bir kül gibidir. Onlar kazandıklarından hiçbir şey elde edemezler. İşte bu haktan uzak bir sapıklıktır. أَلَمْ تَرَا أَنَّ اللّٰهَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ bil بِالْحَقُّ يَشَأْ يُذْهِبَكُمْ وَيَأْتِ Görmez misin ki Allah gökleri ve yeri hak ve hikmetle yaratmıştır. Eğer dilerse sizi yok eder, yerinize yeni bir halk getirir. Bu da Allah'a güç değildir. وَدَرَزُولَ اللَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُم مُّغْنُونَ عَنَّا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ قَالُوا لَوْ هَدَانَ اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ Halkın hepsi Allah'ın huzuruna çıkarlar. Güçsüzler, büyüklük taslayanlara şüphesiz ki biz size tabiydik. Şimdi Allah'ın azabından hiçbir şeyi bizden uzaklaştırabiliyor musunuz derler. Onlar da eğer Allah bizi doğru yola iletmiş olsaydı, biz de sizi doğru yola götürürdük. Artık sızlansak da, sabretsek de birdir. Bizim için kaçıp sığınacak bir yer yoktur derler. وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللّٰهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سلطان الا ان دعوتكم الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولو مو ما أنا مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ اِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشُرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلِ اِنَّ الظَّالِمِينَ İş bitirilince şeytan der ki Allah size gerçeği söz vermişti. Ben de size söz verdim ama size verdiğim sözden caydım. Aslında benim sizi zorlayacak hiçbir gücüm yoktu. Ancak sizi isyana davet ettim. Siz de benim davetimi hemen kabul ettiniz. Öyleyse beni kınamayın. Kendinizi kınayın. Ne ben sizi kurtarabilirim ne de siz beni kurtarabilirsiniz. Zaten önceden beni Allah'a ortak koşmanızı da tanımamıştım. Şüphesiz ki zalimler için acı bir azap vardır. Ve adıhlar, آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ kullar, kullar, kullar, kullar, kullar, kullar, kullar, kullar, kullar, kullar, kullar, kullar, kullar, kullar, İman edip salih amel işleyenler, altlarından ırmaklar akan cennetlere sokulurlar. Rablerinin izniyle orada ebedi olarak kalırlar. Onların oradaki esenlik dilekleri selam sözüdür. أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللّٰهُ Görmez misin ki Allah nasıl bir misal getirdi? Güzel bir kelime kökü yerde sabit dalları gökte olan güzel bir ağaç gibidir. Tu ti u kulaha kul hinin bi izni rabbha ve yadribu llahu l min nase allehum yetezekurûn. O ağaç Rabbinin izniyle her zaman meyvesini verir. İşte Allah öğüt alsınlar diye insanlara böyle misaller getirir. Kötü bir kelime de yerin üstünden koparılmış, kararı olmayan kötü bir ağaç gibidir. Yüzbet <Gülüyor> Ma Allah iman edenleri, dünya hayatında da, ahirette de sağlam bir sözle sabit tutar. Allah zalimleri saptırır ve Allah dilediğini yapar. Elentar ila ladin beddul nüme't Allahi kufra'u ve ahlu qoumhum daar albawar. Jannahma yaslounha ve es alqarar. Allah'ın nimetini nankörlükle değiştirenleri ve kavimlerini helak yurduna, yani girecekleri cehenneme sokanları görmüyor musun? Orası ne kötü karargâhtır. Ve <gülüyor> j'alulillahi adadallu zillu al sabile. Ul tematte'u فإن مصيركم ilen. النار onlar halkı Allah'ın yolundan saptırmak için ona eşler koştular. De ki, şimdi eğlenip faydalanın, sonunda varacağınız yer ateştir. قُلْ لِعِبَادِيَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَنَاهُمْ ve وَعَلَانِيَةً وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعُنْ فِيهِ وَلَا خِلَالِ Ey Muhammed! iman eden kullaramaz söyle de, namazı kılsınlar, alışverişin ve dostluğun olmayacağı bir günün gelmesinden önce, Kendilerine verdiğimiz rızıklardan bir kısmını gizli ve açık olarak Allah yolunda harcasınlar. Allah'u lezî khalaqa semâvâti vel-erda ve enzele min-es-semâ-i mâ-en وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ Gökleri ve yeri yaratan, gökten su indirip, onunla size rızık olarak çeşitli ürünler çıkaran, buyruğuyla denizde akıp gitmesi için gemileri emrinize veren, ırmakları hizmetinize hazırlayan Allah'tır. وَسَخَّرَ, لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ <وَالنَّهَار> Size devamlı faydası olan, güneşi ve ayı hizmetinize veren, gece ile gündüzü de size hizmet ettiren yine Allah'tır. وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعود نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظالم كفار. Allah kendisinden istediğiniz her şeyi size vermiştir. Eğer Allah'ın nimetlerini saymak isteseniz onları sayamazsınız. Doğrusu insan çok zalim ve çok nankördür. وَاِذْ <Sessizlik> Bir zamanlar İbrahim şöyle demişti Ey Rabbim bu şehri güvenlik kalı. Beni ve oğullarımı putlara tapmaktan uzaklaştır. Rabbi innehu n azlallna kathiran mina nas fa man tabi'ani fa minni wman 'acani fa inna k wafuru rahim. Ey Rabbim, şüphesiz ki o putlar. İnsanlardan birçoğunu saptırmıştır. Kim bana tabi olursa, şüphesiz ki o bendendir. Kim de bana isyan ederse, gerçekten sen çok bağışlayıcısın, çok merhamet edicisin. Rabbana inmi eskeltu min durri biyeti buadın uyarız zergin d Baytik al muharram Rabbana liyükimü salat Rabbana liyükimü salat efj al afıda min anası Ey Rabbimiz! Ben soyumdan bazılarını senin kutsal evinin yanında ikinsiz bir vadiye yerleştirdim. Ey Rabbimiz! Namazı dosdoğru kılmaları için böyle yaptım. Sen insanlardan bir kısmının kalplerini onlara meylettir. Şükretmeleri için onları çeşitli meyvelerle rızıklandır. Rabbenem! inneke ta'lemu ma nuhfi ve ma nu'lin ve ma yuhfa ala'llahi min şeyin fil ardı ve la fi's ey rabbimiz şüphesiz ki sen bizim gizlediğimizi de açıkladığımızı da bilirsin yerde ve gökte hiçbir şey Allah'tan gizli kalmaz Elhamdülillahilllezi vehebeli alalkiberi İsmail ve İshâq. İnne Rabbi lesemî'ud-dua. Bana ihtiyarlığımda İsmail'i ve İsha'kı bağışlayan Allah'a hamd olsun. Şüphesiz ki benim Rabbim duayı işitir, kabul eder. Rabbi cealni muqima's salati ve min zurriyeti Rabbena ve takabbal duaa Ey Rabbim beni de soyumdan gelenleri de namazı dosdoğru kılan kimseler yap Ey Rabbimiz duamı kabul et رَبَّنَ اَغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ Ey Rabbimiz! Hesap görülecek günde beni, anamı, babamı ve bütün müminleri bağışla. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ <الظَّالِمُون> اِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ ف۪يهِ الْأَبَصَارُ Sakın sen Allah'ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma. Allah onların azabını sadece gözlerin şaşkınlıktan donup kalacağı bir güne erteliyor. O gün başlarını yukarı kaldırmış oldukları halde çağrıldıkları yere doğru koşarlar. Gözleri kendilerine dönmeyecek şekilde sabit kalır. Kalpleri ise bomboştur.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 اَوَلَمْ تَكُونُوا اَقَسَمْتُمْ مِنْ قَبْلُ مَا Ey Muhammed! insanları kendilerine azabın geleceği günden korkut. Haksızlık yapanlar o gün, Ey Rabbimiz! Bizi yakın bir süreye kadar ertele de senin davetini kabul ederim. Peygamberlere tabi olalım derler. Onlara siz daha önce sonunuzun gelmeyeceğine yemin etmemiş miydiniz denir. Wesekentum fi masakinnallizin zalemu bihim وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ <الْأَمْثَال> Siz kendilerine haksızlık edenlerin yerlerine oturmuştunuz. Onlara nasıl azap ettiğimiz size açıklanmıştı. Ayrıca sizin için misaller de getirmiştik. وَقَدَ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللّٰهِ مَكْرُهُمْ وَاِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالِ Onlar hilelerini yaptılar. Oysa onların hileleri dağları yerinden oynatacak güçte olsa bile yaptıkları hilenin cezası Allah'ın yanındadır. Allah'ın peygamberlerine olan vaadinden cayacağını zannetme. Allah çok güçlüdür, intikam sahibidir. Yer başka bir yerle, göklerde başka göklerle değiştirildiği gün insanlar tek ve kahredici olan Allah'ın huzuruna çıkarlar. Ve tera'l mujrimina yawma idhin fi'l O gün günahkarların bir arada zincirlere vurulmuş olduklarını görürsün. Sarabiluhum min qatiran wa tughsha wujuhuhum Onların gömlekleri katrandandır. Yüzlerini de ateş kaplar. لِيَجَزِيَ اللّٰهُ كُلَّ نَفْسِمْ مَا كَسَبَتْ إِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ Allah, herkese kazandığının karşılığını vermek için böyle yapar. Şüphesiz ki Allah hesabı çok çabuk görür. هَذَا بَلَاغٌ لِّنَّاسِ وَلِيُنذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ بقرآن Korkutulsunlar, Allah'ın yalnız bir tek ilah olduğunu bilsinler ve aklı başında olanlar öğüt ve ibret alsınlar diye insanlara bir tebliğidir.